9 Mayıs, yarı açık pencereden içeri neşeli bir güneş sızıyor. Aklıma o uçsuz bucaksız San Agustinio plajı geliverdi. O denizde yüzülmüyordu dahi. O kadar tehlikeliydi ki yakınlarda bir girenin çoğu kez bir daha kıyıya çıkamadığı plajın adı La Playa del Muerto, ölü plajıydı. Pasifik okyanusuyla oynamaya gelmez. Punta Placer'de keyif burnunda tahtadan bir kulübe kiralamıştık ve akşamları Neroni'ye yemeğe gidiyorduk. Ve dönüşte plaj yolunda yürürken ben Lupita Lupita amor de la mia vita, dişi kurt hayatımın aşkısın diyordum. Belki artık bitti. Belki de bitmedi. Psiko çöküntü günlükleri Aa! Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada